Global Population Speak Out Projesi Endüstri ne derse desin, kafo yani konsantre hayvan besleme işlemleri, besi hayvanı ve kümes hayvanları yetiştirmenin tek yolu değildir. Binlerce çiftçi ve çiftlik sahibi, gıda maddelerini ve üretim süreçlerini dengelemek, çiftliklerinden çıkan atıkları doğal kaynakları koruyabilmek amacıyla azaltmak, arazi yönetimini kolaylaştırmak için mahsul üretimini, meralar ve otlakların işlenmesi işini, besi ve kümes hayvanları yetiştirme işiyle birlikte yürütüyor. Lakin bu sürdürülebilir üretim yolunu seçen üreticiler halihazırda, hazırda hayvan fabrikalarıyla pazar payı için rekabet etmek zorundalar ve bu son derece anlamlı yönetim ve üretim uygulamaları içinde neredeyse hiç devlet desteği almıyorlar. Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkınma. Aşırı nüfus. Aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out Projesi.